Orta Amerika ülkelerinden El Salvador deyim yerinde ise yasa dışı silah kaynıyor. Örneğin Amerikan yapımı M16'nın kara borsa fiyatı sadece 200 dolar. Yani Amerika'da üreticinin istediği fiyatın neredeyse zerresi. Guatemala ve Nikaragua'da da manzara farksız. Bölgede kara borsa piyasanın gelişiminin birçok yansımaları var. Silah tacirleri bu piyasadan ucuz fiyata topladıkları silahları arzın daha düşük, talebin daha yüksek olduğu bölgelerde satıyor. Bu da birçok hükümeti doğal olarak çok rahatsız ediyor. Bunlardan biri Amerika Birleşik Devletleri. Bu ülkenin kaçakçılık ve benzeri suçlarla mücadele kurumlarından, Alkol, Tütün ve Ateşli Silahlar Bürosu'ndan özel dedektif J.J. Baez Teros, bölgedeki yasa dışı silah piyasasından şu örnekleri veriyor. Bölgedeki yasa dışı silah piyasasından şu örnekleri veriyor. The Central American firearms, AKM... Şu anda Biron'un Meksiko'daki ofisinde görevliyim. Orta Amerika'da silah piyasasını izliyorum. Gördüğüm kadarıyla Nikaragua'nın doğu kıyısında 100 dolara bir kaleşnikof almak mümkün. Güneye indikçe fiyat artıyor. Costa Rika'da fiyat 300 ila 350 dolar civarında, Panama'da bu 500 dolara kadar çıkıyor, Kolombiya'da ise 2500 dolara. Yani tek bir silahtan 100 dolarlık yatırımla 2500 dolar kazanabiliyorsunuz. Silahlar perakende olduğu gibi toptan da satılıyor. Doğu Avrupa'da olduğu gibi kaçakçılar gümrük kontrollerini bertaraf edebilecek oldukça yaratıcı yollar bulabiliyor. Yakın geçmişteki bir olayda yasal hükümet kontrolündeki silahların yasa dışı milis kuvvetlerinin eline nasıl geçtiğini yine Bayesteros şöyle anlatıyor. The government of Nicaragua recently made a sale of 3000 AK-47 rifles and 5 million AK-47 rounds supposedly to the national police of Panama. Nikaragua hükümeti 3000 Kalashnikov ve 5 milyon Kalashnikov mermisi sattı. Bu silahlar sözüm ona Panama polisine gitti. Panama yetkililerinin damgası olan kişiye özel kullanıcı sertifikaları var. Silah anlaşmasında aracılık yapan Guatemala şirketi tarafından sağlanmış bunlar. Ancak işi yakından takibi aldığınızda silahların Panama'ya ulaşmadığını görüyorsunuz. Silahlar Kolombiya'daki şiddete yönelik aşırı sağ milis gücü Birleşik Öz Savunma Güçlerine gitmiş. Bu örgüt gerçekten de öne çıkıp silahların kendilerine gittiğini kabul etti. Orta Amerika'da çoğu 1980'lerdeki iç savaşlardan kalma büyük miktarda silah ve cephane dolaşımda. Bunlar yetmezmiş gibi Amerika Birleşik Devletleri'ndeki yaygın silah kültürü, işleri iyice karmaşık hale getiriyor. Sivillerin elindeki silah miktarı açısından Amerika Birleşik Devletleri dünyada bir numara. Silah sahibi olma hakkının anayasal garanti altında olduğu bu ülkede şaşırtıcı güçte bir kara borsa silah piyasası var. Teksas eyaletinin Houston kentinden Hose, kara borsa silah ticaretiyle iç içe olan birisi. Bir gece yaşadıklarını şöyle anlatıyor. When I was hanging out. Bir gece eğlenmeye çıkmıştım. İçiyorum, hoşça vakit geçiriyorum. Bir kızla tanıştım, birbirimizden hoşlandık. Öyle bir gecelik birlikte olacaktık. Benim eve gittik. Koltukta oynaşıyorduk. Birden bir cayırtı koptu. Camdan içeri mermi yağıyordu. Koltuk isabet aldı, bizim ikimize de bir şey olmadı. Eve ateş açan adam, sorunlarım olan biriydi. Dört beş ay sorunumuz olmuştu. Dört kere bıçakladım onu. İyileştikten sonra da beni öldürmeye geldi. Jose evinin duvarındaki mermi deliklerini gösteriyor bize. Jose'ye göre Houston'da silah sahibi olmak adeta zorunluluk. Piyasanın nasıl işlediğini de şöyle özetliyor. Diyelim ki seninle ben bir sandık silah aldık. Ya da adam başı birerden iki sandık olsun. Senin işin silahları perakende satmak. Mahallini biliyorsun, tanıyorsun. Silahları kişilere satıyorsun. 9 mm çapında bir silahtan rahat rahat 300 dolar kazanırsın. 1.45'likten 450 dolar, Kalaşnik ise 700. Her şey ne satın aldığına, nasıl satın aldığına, nereden alıp kime dağıttığına bağlı. Bir üçgen düşün, tepeden başlıyorsun ve tabanda sona eriyor. Sokakta sona eriyor yani. Jose eskiden kendisinin de bu işi yaptığını ama bir 100 dolar yüzünden insanların öldürüldüğünü gördükten sonra bıraktığını ileri sürüyor. Peki bu kazançlı, karlı bir iş miydi sorumuza yanıtı şöyle. Oh yeah, my percentage was dollars. 10.000 easy. Easy dolar. Tabii tabii. Benim isteme 10.000 dolar düşüyordu. Havadan 10.000 dolar kazanıyorsunuz. 10.000 doları kazandığımda ondan sonraki 2-3 ay çalışmama gerek kalmıyordu. Jose, Amerika'da yasa dışı silah tacirlerinin özellikle kargo trenlerini hedef aldıklarını ve askeri amaçlı veya yasal satışa sunulacak silahları çaldıklarını söylüyor. Ama silahların yasal çerçeveden yasa dışı düzleme kayışı sadece bu yolla olmuyor. Özel şahısların elindeki son derece çok sayıda silah diğer bir kaynak. Bir Amerikalı yasal bir işletmeden silah satın almak isterse kimlik göstermek zorunda. Suç kaydı olanlara silah satışı yapılmıyor. Ancak silah bir kez alındı mı sahibi onu başkasına satabilir. Bir sonraki alıcı da aynı kontrolden geçmek zorunda değil. Yasadaki bu boşluk gayri resmi ve çoğu zaman şaibeli bir piyasanın doğmasına neden oldu. Halka açık silah sergi ve fuarlarının popülerliği de tabi bu piyasayı destekleyen bir unsur. Alkol, tütün ve ateşli silahlar bürosundan dedektif Payesteros. non-licensed gun dealers that... Uh, Birçok ilkesiz, lisanssız silah taciri var. Farklı bir şehre gidip, rehin dükkanlarına gidip, tabancalar, tüfekler satın alıyorlar. Daha sonra bir sergi açıp, bir de gayet korkusuz biçimde kayıt gerekmez ilanı asıyorlar. Tabii bunlardan yasaklı insanlar faydalanıyor. Birisi bunlara gidip ne ikamet ne de vatandaşlık kaydı göstermeden silah alabiliyor. Silah kullanılan şiddet olaylarına karşı mücadele veren bir Teksaslı sivil toplum örgütünden Glenn Lambert ise silah sergilerinin yarattığı sakıncaları şöyle özetliyor. Arkadaşlarım silah sergilerine gidiyor ve öyle bir iki tane değil yüzlerce silah alıyorlar. Sonra getirip mahallede satıyorlar. Silahla uyuşturucu takası yapıyorlar. Üzerinde kızıl ötesi, mavi ötesi ışını olan 109 milimetreliği mm 4-5 kiloyla takas ediyorlar. Burada Houston'da 4-5 kilo demek bayağı bir şey demektir. Glen Lambert'ın 4-5 kilo olarak bahsettiği şey kokain. Yani kokain silah takasını anlatıyor. Sierra Leone'deki isyancıların aldıkları silahlara karşı elmas, kakao ve kahve verdiklerini belirtmiştik. Burada da benzer bir ilişki söz konusu. Batı Afrika kıyılarındaki elmas silah takasının yerini Amerika Birleşik Devletleri'nde silah uyuşturucu takası alıyor. Glenn Lambert'ın bahsettiği 4 kilo kokainin toplam satış değeri 80 bin dolar civarında. Ata bir silah. Eğer büyük miktarda alırsanız, her silahın fiyatı düşer. Yani diyelim ki 100 silahı 100 liraya alırsanız. Silah sergisinde toptan alış yaparsan perakende maliyeti düşüyor. Diyelim tanesi 100 dolardan 100 tane silah aldın. Bunların her birini 200'e 300'e satarsın. Bir 9 milimetreliğin piyasa fiyatı şu anda 200 dolar. Yani karlar muazzam. İnsanlar özellikle de gençler hele hele benim mahallemde her gün silah alıyor. Ne olur ne olmaz bakarsın gelir biri bulaşır silah hazır olsun diye. Artık günümüzde kimse kimseyle dövüşmüyor. Daha ziyade, ha demek benimle de bir derdin var. O zaman ben de seni vururum, sorun biter. Bu arada sen de bitersin ama zaten bu kimin umrunda diye düşünülüyor artık. Arz ve talep yasaları uyarınca Amerikalı silah kaçakçıları gözlerini yurt dışına da çeviriyor. ...önemli bir piyasa yasal yollardan silah sahibi olmanın daha zor olduğu Meksika. Amerika Birleşik Devletleri'nden Meksika'ya götürülen ateşli silahlar arasında tabancalar, tüfekler ve av tüfekleriyle bunların cephaneleri var. Spor amaçlı tüfekler olduğu gibi saldırı silahları da var... Bunları büyük miktarlarda satın alıyorlar. Amerika'dan Meksika'ya silah kaçakçılığı çoğu zaman oldukça yaratıcı yollardan yapılıyor. Silahlar, gıda malzemeleri, televizyonlar arasına gizleniyor. Hatta bir keresinde cesetler arasına saklandığı bile olmuş. Amerikan hükümetine ateşli silahlar konusunda danışmanlık da yapan polis memuru Adrian Garcia bir yöntemi şöyle anlatıyor. Yürüttüğümüz bir soruşturmada 30 farklı makineli tüfeğin farklı parçalarını taşıyan birçok kişiyle karşılaştık. Bazıları mermiliği, diğerleri kundağı taşıyor. Herkes farklı bir işlev üstleniyor. Böylece kimsenin üzerinde tam bir şey bulunmuyor. Çoğu zamanda silah akımı, karşı yönde uyuşturucu akımı ile tamamlanıyor. Bu trafiği izlemekle görevli Amerikalı dedektiflerden Bayes anlatıyor. Meksika, Amerika Birleşik Devletleri'ne narkotik ürünlerin başlıca giriş noktası. Amerika'ya günlük, haftalık, aylık seyahatler yapıp bu ürünleri teslim edenler var. Dönüş yolunda aynı gizli bölmeleri silah ve ile dolduruyorlar. Bu silahlar Amerika'nın güney sınırından Meksika'ya giriyor ve oradan daha da güneye doğru yayılıyor. Ancak polis memuru Adrian Garcia silah akımının tek yönlü olmadığını belirtiyor. Kalashnikov ticareti giderek artıyor. Sokak çeteleri de bunları kullanmada giderek daha becerikli hale geliyor. Yani iki yönlü bir olay bu ki oldukça ciddi bir sorun teşkil ediyor. Ülkeden çıkan silahlar başlı başına bir sorundu zaten. Şimdi buna bu silahların bize geri dönmesi eklendi. Adrian Garcia'nın sözleri yasa dışı silah kaçakçılığının ne kadar karmaşık ve çok yönlü bir olgu olduğunu gözler önüne seriyor. Kuzey ve Orta Amerika'nın yasa dışı silahlarla dolu olması yetmezmiş gibi bu silahlar birçok yönde sürekli bir akış içinde. 1980'lerin soğuk savaş çatışmalarında kullanılan silahlar bugün Kolombiya'daki bazı siyasi grupların veya Amerikalı suç örgütlerinin elinde olabilir. Veya Amerikan yapımı bir silah Meksikalı uyuşturucu kaçakçılarının elinde. Bu silahlar bu dolaşımda her yola girip çıkıyor. Bazen ayak üstünde, bazen hayvanların sırtında, bazen araçlar, botlar veya uçaklarla taşınıyor. Kimi zaman toptan, kimi zaman da birerli ikişerli olarak. Yasadışı silahlar dünyanın dört bir yanında alınıp satılıyor. Silah talebi zaman içinde coğrafi kaymalar gösterdiği için bu ticaretin güzergahı da değişiyor ama temel bir ekonomik ilke tüm süreci belirliyor. Silahlar arz bölgelerinden talep bölgelerine akıyor. Siyasi olsun başka neden olsun silah kullanımı için gerekçeler oldukça da bu ticaret oldukça karlı bir iş olmaya devam edecek. Şu anda Amerika'nın ciddi bir silah sorunu var. Bu sadece azınlıkları etkilemiyor, her yerde var bu sorun. Sadece siyahlar, beyazlar veya Asyalılar değil, herkes bunun içinde. Yani sadece ghetto sorunu değil bu, Amerika'nın sorunu. Tabi aynı zamanda da dünya çapında bir sorun.